koymuştur. O anlıyordu fıkı, gerçek fıkı Resulullah'ın dediğini. Yoksa gelip soruyordu. Resulullah. E bu normaldir. Her peygamberin havarileri var. etrafında var. Bu dini nakletmek için. Sahabelerde de Resulullah vefat ederken on binlerce sahabı arayır. E bunlar hepsi fakih değildir. Fakihler azınlık iyidir içlerinde. Onun için her sahabede sünneti anlamadığı gibi her Müslümanın da bugün süper Arapçası da olsa hiç anlamaz. E nasıl biz görüyoruz Türkçe'de bazı kardeşlerimiz tercümeden bize istihad ediyor. Yani mütercimin mirvetine kalmış. Mütercim ne anlamışsa o hadisten onu tercüme etmişse onu bize anlatıyor. Böyle şey olur mu? Ne oluruz biz böyle olsa? İşte sapık oluruz. Savi diye bir alim var. Şafii alimi. Biz genziydik. Hep bu alime kızardık. At dur sen önce. Savi bir kitabında diyor ki kitap ve sünnetin direkt alma direkt kitap sünnetten alma sapıklıktır. Sapıklığın yoludur. Bazen diyor çifre götürür insanı. O son He. E biz de buna hep kızardık ya. Bu nasıl böyle bir alimdir böyle diye. Kitap ve sünnet bizim ana kaynağı. Şimdi anlıyoruz. O adam niye böyle demiş? Demek ki onun da canını yakmışlar. Böyle demiş. Mesela doğrudur ama yanlış o tutturursa ama söz doğrudur. Bizim biz ehli sünnet olarak dinimiz etki tepki dini değil. Yani sofiler bugün de ibadet ediyorlar çok. Biz ibadet etmeyelim mi? Hah? Teblikçiler işte çok teblik yapıyorlar, biz teblik yapmayalım mı? Nedir olar yapıyorlara benzemeyelim mi? Meselen particiler diyelim çok part camaatçılığı yapıyorlar, Cemaat yapıyorlar, e, yok pardon e, düzenli bir iş yapıyorlar, biz düzenli çalışmayalım mı? Ha? Nürcüler da maddi durumlarını düzenliyorlar, biz yapmayalım mı? Hayır, biz her cemaatin güzelliği bizde olması lazım. Çünkü biz neyiz? Asıl ehli sünneti temsil ediyoruz. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem e, e, temsilcileriyiz. Biz o, dinimizi oradan alırız. Bizim imamımız Resulullah'tır. Biz onun matodunu taşıyoruz. Bütün gözellikler bizde olması lazım. İşte sünnet tek başına olmuyor. Kişisi de bir araya gelse tek başına olmuyor işte. Ne istiyor bu zaman? Bir ehliyet istiyor. Üçüncü bir şey istiyor, üçüncü bir şart istiyor. O üçüncü şart ne yapsın? Bunu dengelesin. İşte dedik kitabı, o sünneti direkt anlayanlar harici oluyorlar. Yen yanlış fırkalar oluyor. O zaman üçüncü el-sünnet, el-sünnet işi, ahirete ahir ahiret ahir zaman dini var ya, kıyamata kadardır. Üçüncü şartı koymuş. Hatta kaymasın. Sırat-ı müstakim üzerinde çünkü Allah Teala sırat-ı müstakimi öyle yapmış ki son peygamberler yoktur gelsin. Mesela Beni İsrail'de her köyde bir peygamber vardı bilir misiniz? Her köyde bir peygamber vardı. On taneye bir peygamber vardı ben İsrail'de. On taneye bir peygamber vardı. Yirmi taneye bir peygamber vardı. Hatta Resulullah diyor bir rivayette bir günde 300 peygamberi katlettiler. Peygamberlerin görevleri neydir? Ben İsrail'de işte sapıyorlar. Peygamberlere vahiy geliyor. Doğru din Musa'nın şeriatı budur. Peygamberler geliyorlar sapmayın. Çıkın bir de sıratımız ı müstakim üzerine. E bizden bizde bizim peygamberimiz yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ne yapacağız? Onun için Resulullah diyor benim alimlerim ümmeti ben İsrail ümmeti peygamberleri gibidir. Ne de tasihte Din bozulsa kim düzeltecek? Alimler. Alimler olmasa ne olur? Biz de aynen şey gibi oluruz. Yahudi fırkası gibi oluruz. Onun için Yahudiler 71-72 biz 73 e ayrılacağız. Ayrıldık mı? Eyvallah. Ayrıldık mı? Ayrıldık. Ama bir fırka var her zaman Resulullah diyor kurtarılmış ve sirat müstakim üzerinedir. O da kimdir? Ehli sünnettir. Bu üçüncü neyle kurumuş? O, o neyle şey, şey, bu farkı atmış? İcma. İşte bu icmaat. Üçüncü icmadır. İcma nedir? Bazı arkadaşlar buna menhec diyor. Bazı arkadaşlar buna fehim diyor. Fehmusselef. Duydunuz? Evet. Bunlar gerçek biz bunları kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyoruz? Çünkü orijinal bir isim değil. Alimler bir isim koymuşsalar, onun üzerine icma etmişseler, o da bizim üzerimize ferz. Bir de, alimler diyorlar, yani bu Fehmus Selef yeni çıktı. Yani ve güzeldir. Fehmus Selef de güzeldir. Ama bir orijinal terim var ise yeni bir terim getirsem bunu eksik tarafları olur. Oradan yakalanırız. Anlatabildim mi? Ama icma orijinal bir terimdir. Bir de Seleften gelen bir terimdir. Bereketli olur. İcma olmuş üzerine. Ama fehmusselef üzerine bereket. beni Fehmusselef bir şerehtir icmaya. Ama biz yeni nesil iyi ay anlasın diye terimlerimizden vazgeçmeriz. Bugün de her çeşit kendini ehl-i sünnete intisap ediyor. Biz de adımızı ehl-i sünnet koymayalım, selefi koyalım, bilmem kitabı sünnete uyanlar koyalım. Hayır. Biz kimliğimizden vazgeçmeriz. Biz kimliğimizi yaşadıkça oların falsoluğu ortaya çıkar. Ama biz kimliğimizi bıraksak mı olur? Tabii olur. Diğerler güzel üstünde sahip çıkarlar. Onun için icma nedir? Çok önemli meseledir. İcma alimlerdir. Alim nedir? Sırat-ı müstakîmdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ki? Ümmetim dalâlet üzerine icma etmez. İmkanı yoktur. Ebeden. Hiç imkanı yoktur. Ümmet icma etmez. İcmanın tanımı nedir? Bir zamanda bir zamanda alimler bir mesele üzerine icma etmişse o ümmetin icma'ydır kıyamet gününe kadar. Fikir bildiğim. Bir meselede. Bitene geliyor cahil. Bizdendir de. Ama cahil maalesef. Dür ne gerek var icma'a? Neye icma etmişler? Kitap ve sünnet zaten elimizde. Hayır icma nedir? Kitap ve sünneti Buna çok şey verin. İcma nedir? Çitap ve sünneti nasıl anlayıp nasıl nasıl anlayıp nasıl canlandıracağız, hayatımızda yaşama geçireceğiz İşte bu icmadır. Bunu kim dakil etmiş bize alimler? Onun için bu din, çitap ve sünnet alimsiz ne olur? Sapık oluruz. Biz neye bağlıyız? Alimlere bağlıyız. Alimler olmadan biz bir şey yapamayız. Bugünde gitsen Allamey Cihan ol, gel yeni baştan otur, kitablardan bir mezhep yaz. Ne yaparsın? Yeni bir şey getiremezsin. Bilfil Allamey Cihan ise aynı mevcudu getirip canlandırırsın çaresinin kaleminden. Alimler noktayı koymuşlar bu meselede. Meseleyi ana çizgisiyle törflemişler. Bu ayet nerede kullanılır? Bu hadis nedir anlamı? Bu hadis nerede canlandırır, Nerede canlandırılmaz? Nasıl yaşanır? Nasıl yaşanılmaz? Bu hadis o hadise karşı mı? Bu hadisi o hadisi nesketmişti. Bunları kim noktaların koyar? İcma. İşte bir gün bir yere gittim. Arkadaşlar e, çay içtik namaza kalktık. Dediler hocam ebdes almadın. Niye ebdes alayım? Benim ebdesim var. Yoktur ebdesim. Allah Allah sen nereden biliyorsun benim ebdesim <gülüyor> Dedi hocam çay içtin. Çay ebdesi bozar mı? Evet dedi bozar. Nereden çıkarttın bunu şimdi? Dedi İbn-i Mace'de bir hadis var. Resulullah diyor her şeyi ateş, ateş değmişse ona. sonra. salın. Abde salın. Dedim doğrudur. Hadis sahihtir. Senin anlayışıyla da Elbani de sahih etmişim. Da. E dedi tamam niye amel etmiyorsun? Ama dedim bu hadis mensuktur. <gülüyor> Mensuk nedir? Başka hüküm gelmiş. bunu hükmünü <gülüyor> iptal etmiş. <gülüyor> Nesk etmiş. E o zaman bu ne, bu ne oldu? Bu cahilliktir. İşte kendin alim yerine soy, soy insan ne olur? İşte halin bu olur. Bir de insanları tenkit edersin. Cahil durumuna düşersin kendine. Bir de vabel alırsın. Bir sürü baba Onun için biz ayağımızı sağlam zemine basacağız. Sağlam zemin nedir? Sırat-ı müstakim. Kimin eteğini tutacağız? Alimlerin. Alimlerin eteğini tutarım. Kendimizi cennette buluruz. İşte etki tepki olmasın. Sofiler ne demişler? Biz buna karşıyız ama çok doğrudur. Sonuna kadar da doğrudur. Ama her şey kendine göre çekebilir. Kimin şeyhi olmayan şeyhi nedir? Şeytan. Şeytandır. Bilfeyl. Senin alim olmayan şey, alimin kimdir? Şeytandır. Doğrudur. Ama biz neye kızıyoruz? İşten bunu karşı taraf demiş kabul etmiyoruz. Habir yanlıştır. Biz biz arısıyız. Her güzel şeyi almamız lazım. Biz nürcüleri de severiz. Süleymancıları da severiz. Mahmutçuları da severiz. Hepsini severiz. Bulardan sorunumuz yok. Buların her, bular Müslümandılar. İslam dairesinde ise de severiz. Buların kötü amelleri var ise, İslam'a aykırı şeyleri varsa onları sevmeziz. Çünkü bunlar bizim sermayamızdılar. Bir de Nürcülerde en güzel şey nedir? Nereden getirmişler Nürcüler en güzel şeylerini? He? Kendi evlerinden mi getirdiler? Yoksa kendi atalarından getirdiler? Hayır, İslamiyet'ten getirdiler. O güzel ise, bizim İslam'a uyursa, bizim ölçere uyursa, e biz onu yapmamız lazım. O zaman nürcünün en güzel şeyini biz alacağız. Tasavvufçının en güzel ibadetini alacağız. Onun için ben diyorum arkadaşlar, her zaman kendine bir nürcü, samimi nürcü arkadaş et. Bir samimi, cübbeli, tasavvufçı arkadaş et. Onu ayna koy kendine. Bir bak o nasıl ibadet ediyor bile sen kendi ibadetine bak. Onun ibadeti al. Sen tanıyorsun, o duyursun. Şirki var, bilmem ne var. Bırak onu. Bak onun giyimine, kuşamına, dinine bağlamasına, hanımının çerçeve firmasına. Enür Cün'ün bakşam nasıl koşuyor? Ha? Şuleyman'ın ciddiyetine bak. Her şeyden almamız lazım. Yani etki tepkiden amel etmememiz lazım. Şimdi ne dedik? Kitap, sünnet, icma. İcma nedir? İcma nedir? Alimlerin Dini anlamış anlamaz. Bu çok önemlidir. Dini nasıl anlıyorlar? Alimler bize dini anlayıp getirecekleri bize. Çünkü kitab o sünnet ham bir madde gibidir. İşlenmesi lazım bize gelip kullanalım onu. Kim işleyecek bunu? Alimler işleyecek. Biz ham madde yassak ne olur? İşte harici oluruz. Yerde sapık oluruz. Ham maddeleri alimler işleyecek bize getirecek. Eyli alimler kimdir ümmette? Kimdir alimler? <gülüyor> sahabeden sahabeden tabi'in etba'u tabi'in onlara uyanlar dört imam dört imama uyanlar bugüne kadar ve kıyamete kadar de bu zincirleme devam edeceğim alim yer üzerinde kesilir mi? Hayır. Çünkü Resulullah diyor, Bir taifa var. Azınlık da olsalar, bak biz Türkiye'de azınlıkız. Ama var. Kesilmez. Her zaman, her yerde var. Hak üzerine olanlar. Bunlar hak geldikçe çok alır, geldikçe azalır. Bu Allah'ın bir hikmetidir. Ama her zaman hak üzerine olan bir azınlık var, dini yayıyorlar. Bu alimler, bu alimler bizim sırat-ı müstakimin bize atlantılan bulardır işte. Sırat-ı müstakim nedir? Dedik. Sırat-ı müstakim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camide oturmuş. Eskiden böyle camilerde de bilirsiniz halı yokuyordur. Yani toprağıydı. Elinde bir ağaç var bir çizgi çekiyor toprakta kumsal. Çekiyor, diyor bunu görüyorsunuz diyor evet. Diyor işte bu sırat-ı müstakimdir. Dümdüz. Yol. Nerede başlıyor Sırat Müstakim? Resulullah'tan başlıyor. Nerede bitiyor? Cennetin kapsında. Ayağını koy oraya. Allah'ın izniyle cennettesin. Ama bizim bir düşmanımız var. En büyük düşmanımız kimdir? Şeytan. Şeytan, Şeytan koyar mı bizi? Aa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? O, yanın, o yolu, yolu böyle diziyor. Yanında da böyle böyle yollar çiziyor dür bu da, bu yollar da dalalet yollarıdır. Dalalet nedir? Terim olarak sapıklık. Sapıklık kaybolmaktır yani. Saptı. Saptı nedir? Yoldan saptı yani kayboldu. Ha? Dalalet budur sapıklık. Yani sen gözünün önüne koy bir sahrada gidiyorsun asfaltın üzerinde. Birden indin kumsala. Teker izi yoktur. Ne olursun? Saparsın. Kayıp olursun. Hayatta bir daha asfaltı bulmazsın. Bu kum kumlu bölgesi olan bu, bu örneği iyi bilir. Biz belki biraz anlamarız. Bizim böyle bir şeyimiz yoktur. Bunu iyi bilir. Yani sen çölde de bile kayıp olsan yoldan kayıp olursun. Sapmak budur. Sırat-ı müstakimden indi tekerin kayıp oldu. Bir de inmem dersin. Tamam inme. E ben biliyorum bu sırat-ı müstakimdir. Ama Resulullah ne diyor? O yolun her başında bir tane şeytan var diyor. Davet ediyor, teşvik ediyor, süslüyor, gel diyor. Anlatabildim mi? Ne oluyor o zaman? Sırat müstakim, eğer sen alimlerin eteğini tutmamışsan, sana ne diyor? Yahu sen gel bu yaşlıları bırak bunları. Bu alimler seni ta uzun yoldan götürecekler. Ben burada çeliştirme bileceğim Sene diyet. Gel buradan zikzak yapalım. Bak nasıl cennetin kapısında. Olardan önce yetişiriz. Her yoldan gelir. Şeytan nedir? Bizim en büyük düşmanımızdır. Nereden başladı düşmanlığımız? Hazreti Ademden Babamızdan. Ne dedi? Ya Rabbi dedi beni öldürme. Kıyamet gününe kadar bundan uğraşacağım. allah Teala dedi git. Ama muhlisler hariç. Samimiler hariç. Olar dedi onlara gücün gitmez. Vallahi talebi bir ayette ne diyor? Diyor evet. Diyor şeytanın sözü sizde doğru çıktı. Dedi hepinizi saptırdım. Hepinizi saptırdı. Bir azınlık. Onun için insanoğlunun birçoğu sapar diyor. Azınlık kurtarır. E azınlık olmak hava, şeydir. Böyle kolay mı? Yani bugün de insanlar bu görüyorsunuz işte bu fitne zamanı deniyoruz ama bizim burada bak gençler din yolunu tutmuşlar. Bu zorunluluktur. E bu azınlığın özelliğidir. Hatta bir rivayette 99 tane ateşe göre bir tane cennete gider. Evet. E, cennet yolu kolay mı? Sabır lazım. Niye İzmir'de şimdi bizimden oturmuş böyle bir girme tane kardeş. Niye 300-400 değil? E azınlık zordur. İşte şeytan bizim düşmanımız oldukça Allah-u da onun şeyini de göstermiş bize. Şimdi düşmanımız çok sinsidir. Bir de çok gizlidir. Biz görmüyoruz onu. Yani onun o avantajı var. Biz görmüyoruz. O bizi devamlı kontrol ediyor. Nasıl Amerikan gücünde uyduyla bizi kontrol ediyor? Biz görmüyoruz. Zayıfız onun karşısında. Bizi kontrol ediyor. Zayıf yerimizden vuruyor bizi. Ama Allah Teala bu adaletsizliktir. E Allah'a yakışır mı bu haşa ve kefe? Allah Teala da bize bir yüz vermiş ki onun bütün gücünü hiç ediyor. Diyor sadece bana tevekkül edin. Bana tevekkül edin. Bana ihlaslı tevekkül edin. Gerisi boş Şeytanın gücü yetmez size. Mesela sen geldin bu suyu içtim ben şimdi. Şeytan çok suzudur. Benden daha suzudur. Ben içtim bunu şeytan da benimle içer. Ama ben içerken Bismillah dedim şeytan içemez. Ha ben içtim unuttum. Çektim a unuttum Bismillah fi evvelhi ve ahiri dedim. Şeytan kusar içtiğini. Eve girdim salam vermedim ehli beytime kızmışım gelmişim stresli şeytan da benimle gelir gelin gel. hem yemeğiniz hem yatağınız hazırdı Ama Bismillah dedim kapıdan dışarı kal. Elbiseni çıkartıyorsun şeytan sen avratın görür. Çünkü seni görürsen o nerededir bilmiyorsun ama o muhakkak buradadır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi de Bismillah o görmez artık. Bizim silahımız daha güçlüdür onunla. Lezerdir. O kuruşuna kuruşunu atıyor, bizimki lezer atıyor. <gülüyor> i̇şte nedir? Yeterci ki ihlas, samimiyet. Sen kuldan Allah'ın arasındaki samimiyet ciddi olsun. O bak güçlü olsun. Her şeyini Allah'a u Teala'ya bağlasan hiçbir cüc seni, imkanı yoktur seni galip gelsin. Onun için bu yollarda ne var? Şeytan var. Bir de Allah-u Teala ne öğretti bize? Adaletinden, mutlak adaletinden. Diyor şeytanın planlarını da öğretiyor bize. Ya adalet budur. O görmüyoruz, biz görmüyoruz onu. Ama planlarını öğretiyor bize. Bak diyor o adım adım gelir size. Sinsice yaklaşın. Sene gelmez demez birden bu işi yap. Bir de sabrı o kadar var şeytanın. O kadar bir sabır var onda. Ne bileyim. Sabrı olmasa hiç. Hazret Adam çıkmış cennetten dünyanın sonuna kadar kalacak. Sen nesin ya 60-70 sene yaşıyorsun? Adam milyonlarca sene yaşasa bile <gülüyor> bıkmıyor. Sen nesin ya? Sen 60'a geçti 70'e geldin diyersin ya bıktım bir gün önce Allah Teala beni yani gideyim hak yerine bıkarsın hayattan. Anlatabildim mi? Ama şeytan ne olur hiç bıkmaz. Bıkmak bile bilmez. Neden bilmez? E bu yapısı budur. Onun için sen zennetme şeytan benden el üzdü, şeytan benden bıktı. Hayır şeytan tetiktedir seninle her zaman. İmkanı yoktur. Her zaman seninle nedir şeytan? Tetiktedir. Onun için sen de her zaman ona karşı zırhını kullanacaksın. İşte Allah-u Teala diyor adımları var ondan deme makayet olun. İşte bak Resulullah'ın dedik o yollar bizi saptırmayacak. Ay nasıl sapmarız o yollardan? Şeytan ne gelir Allah-u Teala diyor? Önünden gelir, arkandan gelir, üstten gelir, yandan gelir. Her yerden gelir. Her yerden gelir. Hiç senden vazgeçmez. Bak doğarken ananın karnından çıktın. Şeytan çocuk sokar biteni şeytan. Resulullah diyor. Çocuk ağlamaya başlar. Nere, ne zamana kadar? 70 sene, 80 sene sonra öldün. Can verdiğine kadar gelir. Canın buraya, ruhun geldi buraya kadar seninle uğraşır. Eğer ona isticabettin, göbe yeter. İsticabet etmesin başına çalar gider. Anlatabildim mi? Çok önemli meseledir. Ona uymayacağız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uymamak için ne yapmamız lazım? İşte icma. İcma nedir bizim için? O raydır. Olaydır. Kitap sünnet tek başına yetmez. Yanlış anlamayın. Kitap va sünnet alimsiz tek başına yetmez. Şimdi sen bir bir genç hiçbir şey bilmiyor. Çok samimidir. Bu arkadaş geldi dedi "Hocam ben dedi istirem dinimi öğreneyim." Ha? Yaşayım. Ben eline bunun bir sünnet kitabı diyeyim. Cett Buhari'yi oku, git Müslim'i oku. Ne olur bu? Parça parça hadislerden ne ne yapabilir bu? Bu melzemedir. Bu parça parça hadisleri e bir dene oturtup sene vermesi lazım bir meselede. E biz ehli sünnette bir meselede bizde bir kayda var ehli sünnette fıkıh meseledir bu. Bir mesele üçünü nasıl veririz? O meseleyle ilgili ne kadar delil var? Delil nedir dedik? Kur'an, sünnet. Buları yok, buları toplarlar, buları toplarlar. Buradan, bu malzemeden bir istimbat ederler. Bir fıkıh çıkartırlar. E sen adama ver, sana sadece parça parça ver, o nereden? Alim mi çıkartsın? Bir hadiste okur diyor, çay içerken ebdes etmen lazım. O bir hadiste okur diyor, etmemen lazım. Aa, i̇çinden çıkmaz. Onun için hiçbir alim tavsiye etmemiş, kim ne derse desin. Hiçbir alim tavsiye etmemiş, bir tane hiçbir şey bilmirse git Bukhari Müslim oku. Diyeriz ona, kardeşe git, 40 hadis nevivi, 40 hadisi okun. 40 hadis nedir? Şerhsiz de olsa, Parça parça her Meselede bir, mesela gıybet yapmayın Diyor. Bir mesele, Allah'a ve ahiret Gününe inanırsan, misafirine ikram et. Meselen, Bunlar nedir? Parça hadislerdir ama Bunlar her meseleden, bir ahlakla ilgili, Bir itikadla ilgili, bir fıkhla ilgili, 1 artı 1, 2. Bunları ezbellersin. Ondan sonra seni hoca öğretir. Yavaş yavaş geçireceksin böyle. Ama birden Bukhari Müslim hiç imkanı yoktur. Olmaz. Bukhari Müslim kimin kitabıdır? Alimlerin kitabıdır. Alimler bizim için okuyacaklar, verecekler. Ha biz de ilim telebesi olsak biz de ilim telebesi o zaman gidip okuruz Bukhari Müslim'i. Anlatabildim mi? Şimdi ben bazen geliyor bir arkadaş soruyor bir hadismene Bukhari'den. Ben Arapça biliyorum. Hocam bunun anlamı nedir? Ben onun anlamını biliyorsan bir hocadan, yani ben okumuşsam alimlerin anlamı ne demişse diyorum anlamı budur. Bilmiyorsam dur diyorum bakacağım. Ben kendi karar, nefsi kararimde ona bir anlam veriyorum diyorum bahisin anlamı budur. Ama emin değilim alimler de böyle demiş. Bu benim isteğim. Cesaret ister. Alimlerin ağzıyla hadisi yormak. Ya böyle değilse dönüyorum tefsire, hadisin şerhlerine. Eğer benim anladığım gibi ise şükrediyorum. Bir yeni şey öğrendim. Ben de hakka muvafakat etmişim diyorum. Ha benim anladığım gibi değilse yine şükrediyorum. Yeni bir şey anladım. Sonra onu naklediyorum. E bugün de bizim bazı arkadaşlar ne yapıyor? Tercümeden, mütercim ne rahmet. İşte ve ne, ne anlamışsa onu tercüme ediyor. Onu o hadisten amel ediyoruz, ahkem kesiliyor. E bu olmaz. İşte onun için biz alimlere bağlılığımız şarttır. Namaz nasıl kalacağız? Zekat nasıl vereceğiz? Orucu nasıl tut tutacağız? Cim, kuşam, hayat, şert, yemek, içmek nasıl yapacağız? Hepsi biz alimlerden almamız lazım. Ben Kur'an'ı, e, sünneti açıp okuyup olmaz. Şeriat'te ne var ise alimler ne yazmışsa onu okuruz. Zaten alimler sana söylerken böyle yiyeceksin, böyle içeceksin çünkü Resulullah böyle demiş, çünkü Allah böyle emretmiş diyor sana. Yani ceplerinden bir şey getirmiyorlar. Onun için icma nedir dedik kardeşler. İcma alimlerin kitab ve sünneti anlamaktır. İcma'nın şeyi nedir, Kitab nedir dedik şarttır, Olması olmazdır. Sünnet nedir? Olması olmazdır. İcma nedir? O da olması olmazdır. Şarttır. Kur'an'a muhalefet eden nedir? Sapıktır. Sünnete muhalefet eden nedir? Sapıktır. İcmaya muhalefet eden nedir? Aynen sapıktır. Çünkü ümmet dalalet üzerine icma etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ümmet dalalet üzerine icma etmez. Sahabeler, e, alimler diyorlar ki bu Bağlayıcıdır. icmaen bağlayıcıdır. İcma'ın hükmü, ümmeti bağlayıcıdır. Çünkü alimler böyle mahalle çoluk çocuk asnafı değiller o bir meselede icma etse. Hayatların veren bu yola büyük alimlerdir. Onlar bu meselede icma etmişler. Evet, şimdi bu üçünü anladık. Bizim kaynağımız nedir? Kur'an, sünnet mi? İcma. burada ne anlarız biz, ehlü sünnet, ehlü sünneti anladık, şeriat anlamış oluruz. İşte o anladığımız İslam'a davet edeceğiz biz. Bunu istiyoruz biz. İnsanlara hidayet vermek ama doğru yol. Bir de ne kalır? Bu pratik, metodumuzun pratiği, ameli, yani canlı olarak. Yaşama geçirtmaktan matodumuz nedir? Dedik kitap ve sünnet ve selef alimleri bu kitap ve sünneti anladı. Bunun da delili nedir alimler diyorlar. Bir ayet burada getiririm. Durya ya eyyuhallezine amenu. Ey iman edenler. Bak burada Allah Teala bazen der ya eyyuhallezine ya eyyuhannas. Ha? Yani ey insanlar, ey adam oğulları demiyor. Ne diyor? Ey ayha'llazina ey iman edenler iman nedir? Yani benim yoluma benim peygamberime iman edenler. Hakkıyla Allah'a iman edenler. Ne diyor? Ati'u'llaha ve ati'ur Ve ulil emr minkum. Allah'a üç şey var burada. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin, evet. Ülül Emre itaat edin. Üç var burada. Burada vav harfi var. Ve, ve, ve. Ve, burada eşitliktir. Basamak değil. Anlatabildim mi? Yani önce Allah'a, sonra Peygamber'e, sonra Ülül Emre itaat edin değil. Allah ve Resul'e ve Ülül Emre. Kitap, sünnet, icma. Anlatabildim mi? Ülül emr nedir? Ülül emr nedir? Sizden mesul olanlar. Bizden mesul asıl da alimlerin bunda en racih görüş nedir? En racih görüş alimlerdir. Ülül emr alimlerdir. Bazıları demişler halifelerdir yani. Ama onu diyen de bile en racih görüş alimlerdir halifeler de onların altındadır. Yani sonuçta alimlerdir. Bu Şu anda bugün de halife var mı? Yoktur. Ama bizim kimimiz var? Alimlerimiz var. O zaman icmamız devam ediyor. Elhamdülillah. Hem eskiden icmamız var hem de yeni alimlerimiz var elhamdülillah. Ha bizim İzmir'de yoksa İstanbul'da. İstanbul'da yoksa Arap ülkelerinde var. Arap ülkelerinde yoksa Pakistan'da var. Pakistan'da yoksa Hindistan'da var. Hindistan'da yoksa Afrika'da var. Var mı? Her yerde de var elhamdülillah. Her yerde var o zaman ayetten sabittir. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُمْ اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا ve وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ Burada ayet bitti bir şakki. Çinci şakki geldi. Fe تَنَازَعْتُمْ fi şeyin, Bir şeyde ihlif Bir meselede ihlif ettiniz. Ne yapacağız ihlif ettik? Biridir ben ayetten bunu anlıyorum. Biridir ben hadisten bunu anlıyorum. Ne yapacağız? فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ Rasul. Allah ve Resul'una döndürmen. Biz bir meselede ikilaf ettik. Döndürürk Allah Resul'una. E zaten biz Allah Resul'un kitabında ikilaf etmiştik. O zaman neye dönüyoruz? Alimler Allah Resul'unun muradını, isteğini anlayıp bize aktaracaklar. Şimdi anlaşıldı mı? Evet. Allah ve Resul'u ne istemiş bizden? Bunu kim anlar? Alimler. Onun için ayetle sabittir bu. Sonra ne diyor? Eğer bunu yaparsanız, eğer mümin iseniz hakkıyla in kuntum tu'minun billahi ve'l-yevmil ahir. Eğer Allah ve Resuluna ey Allah'a inanıyorsanız ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız, alimlere dönersiniz. Sonra ne diyor? Dalike hayrun ve ahsanu o en hayırlı yoldur. Teovil Tevwil nedir? Açıklamadır. En iyi açıklama da budur diyor. Yani alimlerin açıklamasıdır. Burada bir espri var. Ne diyor? Allah'a inanıyorsanız ve ahiret gününe. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. E Allah'a dese zaten ahiret günde gidiyor. Niye ahiret günde zikretti? Hı? Zaten Allah'a inansan, ahiret günde dahildir içinde cennet, cehennem, e, kader, kere, veşer, resuller, hepsi var. Niye ahiret günü? Ahiret günü şuna her zaman hatırlamakta fayda var. فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, müminlere hatırlatmak faydalıdır. Allah Teala de burada hatırlatıyor, ahiret günü. Yani nefis katmayın. Var. Ölüm var, kabir hesabı var, terazi var, cennet var, cehennem var. rabb alimin karşısında durmak var. O zaman ne yapın? Ahireti düşünün. Yani şimdi eskiden sahabeler bizden çok büyük insanlarmışlar. Nasıl inanmışlar o teraziye? He? Biz şimdi biraz 21. dönemde inanıyoruz. Dijital teraziler çıkmış. Eskiden diyoruz, bir tozu nasıl terazi ölçer? Değil mi? Eskiden belki 100 gramı zor bile teraziler. Ama şu anda tozlu nesul ölçer diyordu. Şimdi dijital teraziler var, toz değil. Havayı ölçüyor. İşte bir sahabe, bir tabi'in alimlerden birisi vefat etmiş. Bir alim arkadaşı onu rüyada görmüş. Ya filan ne yaptın allah Teala'nın karşısına gittin? Demiş kurtardım. Demiş neyle kurtardın? Deyip terazinin keffesini yüklemekten kurtardım. Yani tartıyormuş, bakkal imiş, satıyormuş. Satarken teraziyi dur tartmadan önce Meşhurmuş. Terazinin bir tarafını kaldırıp üflürmüş koyurmuş. Ya bir tane gelir diğer ya bu kadar da yani abartıyorsunuz diyerek. Hayır abartmıyoruz. Bizim dijital terazimiz hala keşf olunmamış. Kıyamet gününde onun inceliğini görürüz. Allah Teala ne diyor? Ve men ya'mel misqale zerre hayran yere. Misqale zerre yapsan işte bak misqale zerre Anlatabildim mi? İşte burada da böyledir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Usuikum bi ashabi. Benim size vasiyetim. benden sonra ashabime sığın. Dini yani benim ashabımdan alın. Resulullah'ın vasiyet Sarılırız sahabeye. Sonra ne diyor Resulullah? Ondan sonra gelen kuşaklar bir de diyor, olardan sonra gelen kuşaklar. Ne yapıyor? Üç kuşak yapıyor. E biz de geliriz bakıyoruz, İslam şeriatı ne zaman düzenlendi, törpülendi? Bu üç kuşakta. Dört imam da bu üç kuşaktadır. O zaman Resulullah'ın şeyi üzerine biz üç kuşakta sağlam, dinimiz sağlam yerdendir. Resulullah tezki etmiş. Üç kuşağı ne yapmış? Tezki etmiş. O zaman bizim dinimiz hakikaten Resulullah'ın dinidir. Elhamdülillah. Bu da bir avantaj. Sonra bir hadisten ediyor, diyor, nasu karni?" Ben en hayırlı insanlar benim zamanımda çıldırıyor. Ondan sonra gelenler de, ondan sonra gelenler. Üç dönem diyor. E bizim de din üç dönemde toparlanmış. Sıkı şariaat, hepsi bu üç dönemde. Dört imam da bu üç dönemdeymiş. Alhamdülillah. Ne büyük, ne nimet. İşte bizim de matodumuz dedik kitap, sünnet, icma. bunu nedenle çıkıyoruz? Dinimizi anlıyoruz. Şimdi bu ana cizgileriyle bir de dinimizi nasıl anlayacağız? Ona geleceğiz. Bilmiyorum zaman kaldı mı? Şimdi bir on beş şimdi bunu bildikten sonra davamız, bizim davamız nedir? Nasıl davet yapacağız? Şimdi biz kendimizi tanıdık. Biz kimiz? Müslüman. Musulmanız, ehl-i sünnetiz. Kaynağımız nereden alıyoruz? Kitap, sünnet, icma denemiz. İyidir, insanlara ne sürüz, hayır istiyoruz. Bizim hedefimiz değil ki insanlara hüküm vermek. İnsanlara ne vermek? Hayır vermek her nedir? Sırat-ı müstakim. Biz sırat-ı müstakim üzerine her şeyimiz bizimle bu cemiye minmesini istiyoruz. Yok biz mindikolara tekme uğrarım girin siz madem bize yan gözle baktınız. Hayır bu bize yakışmaz. Bu Müslümanlara yakışmaz. Biz hepimiz, hepimiz bak bu çocuk bile bizden ise baba gibi şefkatli olması lazım. Hepimizde baba şefkatli olması lazım kime? Topluma karşı. Onlar bizi itleseler Döyseler, söyseler ne yaparız? Biz yine şefkatli bakarız. Biz Resulullah'tan fazla mıyız biz selefiler? Taif Şimdi heh, Taif gibi. Resulullah'ı taşlıyorlar. Şey gelip diyor, melek gelip diyor, çıt dağı de bana emrele çıt dağı, kol meçehlini kaldırım ortaya Hayır diyor. Oların neslinden bir şey çıksın. Tabi o dağı diyersen taifin dağı değil. Çok arkadaşlar yanlış anlıyorlar. Şimdi Mekke'nin dağını diyor. Şey yapıyor. Taif çünkü teba't Mekke, asıl şerifin başı nedir? Çünkü orada bir böyle olay alıyor. Onu anlatacağım şimdi saatler sürer. Kısacası nedir? Resullah'ı Resullah'ın hakkında ambargo çıkartıyorlar. Tutuklama emri çıkartıyorlar. Muhammed Mekke'de yaşayamaz artık. Resullah gidiyor, çıkıyor Taif'e gidiyor. Diyor: "Asa ve belki Allah Taif ehlini hidayet verir, beni kabul ederler ben orada Davet yaparım. Taif ehli yok bez kabul etmiyorlar. Alay ediyorlar Resulullah'ta. Resulullah'ın peşine çocukları salıyorlar. Kimin peşine çocuklar salınır Bir de bu da yetmiyor. Çocuklara diyorlar taşlayın onu. Resulullah taşlanıyor. Mübarek. Taşlanıyor. Ne kadar büyük insandır. Peygamberdir artık. Taşlanıyor. Hatta ayağı kanıyor. Taşlar geliyor başına, ayağına, gözüne kanıyor. Yolda yoruluyor. Bir vadide gelip uyuyor. Uyursan kalkıyor bakıyor. Başın üzerinde bir melek asmana kadar sığınmış. Allah Allah. Diyor ki ben ya Muhammed dağların meleciyim. Senin emrindeyim. Allah beni gönderdi. Emret bana Mekke'nin ki dağını ha bu Kubeys'ten şu anda kralın kas, şeyi var orada. Saray. Sarayı var. O dağdan karşısındaki dağı Şamiye dağını. Diyor böyle çanın ehli Mekke'ye hepsini yok edin. Hayır diyor. Ya, e, ey melek diyor. Arzu ederim. İnşallah bunların sülahelerinden muvahhidler çıkar diyor. Maal ilim. Resulullah meçeye dönüyor. Yolda ne korkuyor? Nasıl dönsün? Dönse yakalarlar onu. Yen işkence verilegen öldürürler. Dönemiyor. Ve bilfil dönemiyor Resulullah. Nasıl dönüyor bilir misiniz? Kosko kocaman Muhammed ibn Abdullah. Resulullah'ın en sevgilisi en son peygamberi nasıl dönüyor Mekke'ye? Bir taneye sığınıyor. Himayesal tınıyor. İltice ediyor yani bizim dilimizde. Bir taneye sığınıyor. Onun kendi baba ülkesine. Şimdi babaları da Resulullah'ın Mekke ehlini değil sadece. Mekke'nin şereflisi, Kabe'nin sahipleri sığınıyor. Ona rağmen ne yapıyor? Diyorum Şefkatlidir. E biz ne yapıyoruz? Biz her çeşit alıyoruz. Sen ki Resulullah bize kaşayı bırakmış, işte o bit'atçidir, bu olmaz, bu böyledir, bu böyledir, bu çafirdir, bu bit'atçidir, bu, bu bu, yanlıştır kardeş. Bizim kaşa kimsenin elinde değil? Kaşa olsa olsa ümmet kimin hakkında icma etmiş alimler, onların elindedir. Biz kaşa maşa verseler de bize bile, biz taşımamamız lazım. Çünkü Allah bizi kaşayı taşımakla mükellef kılmamış. Bizi neyle mükellef kılmış? Davet, tebliğ. İşte bize Rabbil Alemin diğer ne yaptınız İslam devletini kurmak için? E ya Rabbi ben kendimden başladım. Çocuğumdan başladım. Ailemden başladım. Apartmanımdan, sukakımdan, mahallemden, ilimden, ülkemden. Bundan sorumlusun sen. Kullukum râi ve kullukum mes'ûlun ar râiyyetihî. Bene, kıyamet gününde bana gelmez Allah Teala. Sen gel baham, senin. bana sormaz. Bu arkadaşın çoluk çocuğuna niye sahib çıkmadın? kimden sorar çoluk çocuğuna, kendi babasından sorar. Her ço çoban sürüsünden mesuldür. Kıyamet gününde de biz kendimizden mesulüz. Biz ne yaptık? Onun için biz ehli sünnet metodunu önce yaşayacağız. Yaşamadan bu iş olmaz. Onun için bir makula var. Hazret İsa'ya mensuptür. Aleyhisselam. Diyor ki, İslam'ı yaşamasan gözkünde yerinde olmaz. Yaşayacaksın sen. Bugün de kim İslam'ı yaşıyor? Senin evin ülken mi? Kralı da sen misin? Sensin. Evinde İslam'ı tatbik ediyor musun? Şeriatı yaşatıyor musun? Çoluk çocuğun hakkında Evinde. Kendinde yaşıyor musun? Kılıp kıyafetin İslamiyete doğru mu? Her şeyde bak yaşıyorsun. Sen yaşamadıkça seni kimse dinlemez. Yani hoca çıkmış kürsüde cumadan önce parlatmış sakalını, hem de arkokilem sürmüş. Ha? Ondan sonra sakal kuru sünnettir kimse dinler mi onu? Dinlemez. Faiz yemeyin hocanı da banka kuyruğunda görüyorsun. Kimse dinler mi onu dinlemez. Ama kendisi yaşamışsa evet diyenler halal olsun Cinneliler örnektir. Ne diyor allah Teala? En güzel örnek sizin için Resulullah'tır diyor. Neden? Çünkü her İslamiyet yaşıyor. Bir de kendinden yetmiyor. Çok çok dedeler var bilirsiniz. Camiye gelir namaz kılmaya beş vakit ama torunları, kızları açık saçık oğluları acayip ciyim. Bu ne demektir? Yani ben kendim keçi keçe ayağından asılır, koyun kuzu ayağından asılır, böyle bir Bizde bir böyle şey yoktur. Sorumluluk var. Ben yaşadım, evde çocuklarımın üzerine ben mesulüm, ben sorulacağım. O sürüden. Olana da yaşattıracağım. Konşun görse ben yaşamışım, evet diyor bu bu yaşıyor İslamiyatı, hakkıdır desin böyle. Şimdi biz gidiyoruz insanlara diyoruz mesela böyle ya diyor böyleyse sen niye böyle yapıyorsun? Hemen. Sen yaşasan evet diyor buna bir şey diyemeyiz. Adam yaşıyor. Evet. Şimdi davetimiz nedir? Davetimiz ehl-i sünnet matoduyla davet edeceğiz. Bu çok önemlidir. Bu davet meselesi çok önemlidir. Ne diyor ayeti kerime? Kuntum hayra ummetin nas? Siz en hayırlı ümmetsiniz İnsanları için gönderildiniz. Allahu Ekber. Yani Allah bizi, Allahu Teala bizi seçmiş. Bir tane tanahülü Sünnet ise bilsin ki Allah onu seçmiş. Nasıl Allah Teala peygamberleri seçiyor? Yani sonra, sonra. Peygamber kendisinden mi geliyor? Ya. Spor yaparak mı gelir haşa? Şey taş atarak mı geliyor? Yok. Hayır. Allah Teala seçiyor, onu yetiştiriyor. Sıfır şeyinde geldiğinde vahiy Davetin tebliğini başlattırıyor. Bizi de Allah seçiyor. Niye toplumda biz varız? Niye biz bu matoda üstlendik? Milyonlarca insan üstlemedi demek ki Allah seçmiş. Demek ki seni Allah mele el e'lede yanında zikretmiş Allahu u Teala sen. Sen kendini kuçunu düşürmesen. Madem seni ehl sünnete sahip çıkmayı nesip etmiş Bil ki Allah seni zikretmiş. Melek-ül Ale'de. Seni bu hidayet etmişmiş. Sen kuçunu düşürme önünü. İşte iblis. Şeytan ve onun avanı e celiller sana ne diyorlar? İşte yok ya sen ne yapacaksın? Bir tane ne yapar? Ne değişir? Ne olur? Ha? Karınca kar kararınca işte. Hayır. Sen Allah seçmiş seni. Madem bunun hidayeti buldun. Sen bu yol üzerine gideceksin. Onun için biz hepimiz kuntum khayr ummeti, ummetin uhricetlin nas. Neyle? Neyle khayrle ummet oldunuz? Özelliğiniz ne? Anlatıyor ama. Bak bu, bu olmasa biz khayr, khayrsiziz. Nedir özelliğimiz? Te'murune bil ma'ruf. Nedir? Ma'rufa emrediyorsunuz. Ma'ruf nedir? Eylik nedir? Tevhid hayırlar. Allah'ın şeriatı. Allah'ın şeriatı Aden Ademze'ye eyliktir. Her Allah'ın şeriatinde bir taneye desen oğlum öyle yapma böyle yap sen eylik yapmışsın. Demek ki biz neyle mücellefiz? Eylikten. Bak bu bir özelliğimiz. demedi harablıktan kaşa dedir ha. Bize ne verdi? Eylikten. Eylik nedir? Şeriattir. Ya kardeş seni gördüm cemaat namazına gelmedin. İşte cemaat namazının böyle fazileti var. Bu nedir? Eyliktir. Filan kardeşi gördün, ya kardeş seni gördüm ya çalıştığın yerde kızla çok lavabali oluyorsun. Bu nedir? Eyliktir. Ve hakeze. Bütün meseleler nedir? Eyliktir. Bunlar şeriattir. İşte gördüm kardeş, seni namaz için yanlış kılıyorsun, bu doğrusudur. Bu nedir? Eyliktir. Ya zecat veriyorsun, doğrusu budur. Bu nedir? Eyliktir. Sonra ikinci şarkı nedir? Ve tenhavne anil munker. Her iyiliğe emretmek, manası sen münkerden nehyediyorsun adamı. Adam namazı yanlış kılıyor. Sen ona doğrusunu gösterdin. Yani adam münker getiriyor. Münker nedir? Çok, çok. Kötü. inkar edilmiş. İnkardan alınmış. Yani şeriat onu inkar etmiş. Görmemiş onu. Görmemiş onu. Neyi görmemiş? Bütün kötülükleri. Sen bütün kötülüklerden nehyetsen, sen ne olursun? Eğil ne diyorsun Yani kişisi birbirine nedir? Bağlıdır. Birini vursan kişisini de kazanırsın. Nimete bak. Aynen namaz gibi. Ne kadar bir şanslı ümmetiniz ama kıymetini bilmiyoruz maalesef. Beş vakit kılıyoruz, 50 vakit ecra alıyoruz. Ne kadar büyük bir şanslıyız ama biz bilmiyoruz kıymetini maalesef. Sonra ne diyor? Ve tu'minune billah. Allah'a iman ediyorsunuz. Hayda. Şimdi gel bu, bu işte meselenin başıdır. E zaten ben al, i, münker e, neçir, et, emir bil ma'rufa neye münker Allah'a inanmasam eder miyim? Eder, etmem. Ama burada ne diyor? Allah'a iman nedir? Allah'a iman yani teslimiyettir, mutlak. Mumillerin şiari nedir? Kayısın. Âmenne, Âmenne ve ne? Semi'ne ve ata'ne. Eşittik, itaat ettik. İman ettik, tasdik ettik. Bu şiaredir. Allah'a iman nedir? İşte budur. Allah'a iman, yani biz cennetten çıkmışız, bir de cennet edin açacağız. Bunu hiç çalışmamız lazım. Biz cennetten çıktık mı? Ha? Ne zaman cennete gittik? Hı? Evet, hepimiz Hazret Adem'in belinden Allah bizi misak aldı misak meselesi var el sünnetin yanında bütün oğlu cennette ikrar etti onun için insanlar fıtrat üzerinedir şirk etmeliz senden başka hiçbir şey ibadet etmeliz şahit de var Kıyamet günde o şahitler de geldi melekler melekler şahitler üzerimize onun için Allah bir avantaj da vermiş bize. Bir insanı at bir adaya hiç kimseni görmesin Rabbini bulur. Datayıyla bulmasa da bilir. Allah var bu yeri, göcü yaratmış bir güc var. Bulur. Fıtrat üzerine. Ama o bulmak İslamiyet'e yetmez tabi. Önemli olan bu bir avantajdır. Onun için biz ehl-i sünnet olarak çok şanslılarız. Neden bilir misin? Bizde ne var? Bizde fıtrat var. Fıtrat sermayesi var bizde. Fıtrat sermayesi en büyük sermayedir. Bakıyorsun filan cemaatin çok parası var, malı var, mülkü var işte insanları davet ediyor ama sapık yoldadır. Ama bizim sermayemiz yoktur. Bak fakir, gariban. ama neyimiz sermaye var? Bu çocuğu tutuyoruz. Gel kardeşim sen işte ehl sünnetsin sen musulmansın. Bak Allah Resulü falan. Bunun fıtratı tozlanmış. Babası anası toz sürmüş üzerine. Parslanmış. Bir böyle yaparsın. Üzerini silersin. Fıtrat ortaya çıktı senedinde. Ama yeter ki siz mi onu? İşte o silmenin de fıkhı var. O fıkhını yerine getirmen lazım. Evet. Ve tu'minûne billâh. Allah'a iman ediyorsunuz. Şimdi biz davet matoduna geçeceğiz. Bu birinci şakı. Var mı bir yarım saat mı daha 15 dakika? Hocam, ne kadar oldu? 1.5 saat, saat olmuş herhalde. Gaza basmıyalım. Yarın bırakalım. Yarın bırakalım. Tamam, elhamdülillah Rabbil âlemin ve sallallahu aleyhi ve sellem.